İyi merhabalar. Elhamdülillahi <gülüyor> ma rabbina salu ala rasulina muhammed sallallahu salu ala kulubina muhammed salu ala muhammed أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم Allah manfağına bil Quranı Al bil e Azim, mabaraklana ve elhamdülillah, Rabbi Al Amin. Estağfurullah, Bil la ve la illa Azim. Teala ve Kaddes Hazretleri, biz bu aleme Büyük sorumluluklarla gönderdi. Mesuliyetlerle gönderdi. Bizi kendisine kulluk edelim diye onu bilelim, onu tanıyalım, onu ibadet edelim diye halk etti. Şimdi biz büyük yükler altındayız. Mesuliyetler altındayız. Allahu u Teala Hazretleri bu vazifelerimizi bir hakkını ifade et, cümlemizi muvaffak eylese. Allahu u Teala Hazretleri kimi muvaffak ederse o İslam'ı yaşamaktan zevk alır. Ona kolay gelir. Allah Teala kimi mahrum ederse Rabbim muhafaza buyursun. Namaz, oruç, hac, zekat, ibadetler ve İslamiyet yaşamak ona çok zor gelir. Onun için ne isteyeceğimizi bilelim. Kimden isteyeceğimizi biliyoruz da ne isteyeceğimizi bilelim. Rabbimizden evvela ne isteyelim? Rabbimiz bize emrettiği salih amelleri kendi razı olduğu şekilde becermeyi nasip eylesin Onun için beş vakit namazdan sonra ne dua üretti? Muaz ibni Cebele radıyallahu anh. Ya mu Ey Muaz ben seni çok seviyorum buyurdu. Sallallahu ve sellem. Ne büyük iş onun sevgisine mazhar olma. Muazzim bin Cebel Hazretleri, Resulullah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ürdün'de yatıyorum. Ziyaret etmiştim onu. Mübarek. Oğlu yanında. Şehit düştü. Büyük sahabi. La tedehanne dümbura külli salati Her namazın peşinde sakın şu duayı okumayı terk etme. Resulullah'ın vasiyetinde sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım ne? e'inni alâ zikrike ve şükrike ve hüsnü Çok defa söylemişim size. Dua kitabında var. Ey Allah! Bana yardım et. Mevla yardım etmezse hiçbir gücümüz, kuvvetimiz yok. İki rekat takılamayız. Bir Fatiha'da okuyamayız. Bir la ila illallah da diyemeyiz. Hep Allah'ın yardımıyla duruyoruz. Bana yardım et. Alâ zikrike seni zikretmem için ve şükrike sana şükretmem için ve hüsnü ibadeti ki güzel ibadet edebilmem için bana yardım et onun için çok yardım istememiz lazım yükümüz ağır işimiz zor biz de kendi kendimize bu yükün altından kalkarız gibi bir hareketler yapıyoruz çok yanlış yapıyoruz yapamayız arşı taşıyan melekler çok güçlü melekler yedi yerler onların dizine geliyor Yedikat yerler. gökler göbeklerine geliyor yani. Öyle uzun, öyle büyük melekler. Arş omuzlarında kaç melek? Şimdi karşı taşıyan kaç melek var? Şu anda Arş kaç meleğin üzerinde duruyor? Arşın böyle direkleri yok. Arşın melekler tutuyor. Allah Allah. Arş nasıl bir şey? Vesya kürsi yus semavat el Allah Teala'nın kürsisi var. O kürsi, yedi kat gökleri, yerleri kaplamıştır Allah buyuruyor. A'atel kürsüde. Hepiniz okuyorsunuz. Yedi kat gökler var. Yedi katta yerler var. Kürsü, Allah'ın kürsüsü ne yapmış? Bütün bu yedi kat gökleri, yerleri kaplamış. Bunların hepsinin dışında ve hepsini sarmış büyüklükte. Peki arşın yanında bu kürsü ne kadar? Mel kürsüyü <gülüyor> fil arş, illa ki halkatim mulkatin fi o kürşü var ya yedi kat gökleri yerleri kaplayan. Arşın yanında o diyor koca bir çölün ortasına atılmış bir halka kadardır. O arşı taşıyan melekler var. Kaç melek? Diyebilir misiniz bakalım? Dört melek şimdi. Sekiz lafı doğrudur. Sekiz kıyamet günü. Ve yahimmil arşa rabbike fevkahum yevme izin böyle Kaste okuyaraktan bunlara cevap veremezsiniz. Sırt devam eden romanı kuma. Ve yahmilu arş rabbik fevquhum üzerinde Rabbinin arşını taşır yevme izin. İşte o gün temani. O gün 8. Ne demek o gün 8? Bugün 4. Mahşer'de 8. O dört melek o kadar büyük olmalarına rağmen arş üzerlerine konunca Dizler üstü çöktüler, hiç kalkacak takat, terman bulamadılar. Nasıl taşıyacak arş ya? Bunun üzerine Mevla onlara ne emretti? La <Sessizlik> havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek? La havle takat yok ve la kuvvete hiç yok. İlla billah. Ancak Allah'ın yardımıyla var. Şimdi akşam namazını kıldık. Üç rekat. Nice insanlar var. Milyonlarca, milyarlarca insanlar var. Bu üç rekatı kılabilirler mi? Kılamazlar. Şimdi biz kıldıksak kim hafif etti bize? Allah Celle Celaluhu. Kim kolay etti bize? Allah Celle Celaluhu. Kim nasip etti bize? Allah Celle Celaluhu. Kim muvaffak etti bizi? Allah Celle Celaluhu. İşte bak zikrine yardım et, şükrüne yardım et. Allah demek yardım ister. Ben ister istersem derim, istersem demem. De bakayım. Diyebiliyor musun? Nice adamlar, nice zikirler yapan adamlar şimdi bir kere oturup da Allah diyemiyorlar. Ya. Evvelce anlı secdine kalkmayanlar şimdi kıbleye dönmüyorlar. Allah adamı yamultu mu yamultur. Doğrultu mu doğrultur. Doğrultu. Allah'tan istikamet isteyelim. Doğruluk isteyelim. Düzgünlük isteyelim. Hidayet isteyelim. Allah'tan hidayet isteyelim. O hidayet verdiğini doğru yola erdirir. Yardım isteyelim. Sen yardım et bize ya Rabbi. Bu namaz ne büyük bir Vazife. Her gün beş kere. Günde bir kere de değil. Her gün beş kere. Bunun vakti var. Saati var. Dışında şartlar var. İçinde şartlar var. Bu şartların yerine getirilmesi isteniyor bizden. Bu namaz emanet edildi bize. Biz bu emaneti yüklendik. Biz bunu taşıyacağız Ya Rabbi dedik. İman ettik. İtaat ettik. Şimdi... Allah'ımız Celle Celaluhu bu yükümüze karşı yardım etsin bize. Elimizden tutsun bizi bize bırakmasın da becettirsin bize, kolay getirsin bize. Amin, amin. amin. şun gece hürmetine. Onun için insan sorumluluklarını bilirse çok gülemez, çok oynayamaz, konuşamaz, fuzuli işlerle vakit geçiremez, dizilerle, filmlerle uğraşamaz. Ya benim işim var. Benim vazifelerim var. Ben Allah'ımın Celle Celaluhu istediği gibi iki rekat namaz kılmadan ölecek miyim? Allah'ımın huzuruna nasıl gideceğim? Bunu hesap eder. Hepimiz ölmek üzereyiz. Yaratılan ölüm için yaratılmıştır. Yaratılmayanın ölmek diye bir sorunu yok. Ama madem ki yaşıyoruz, yaşayan herkes Ölümü tadıcı olduğuna göre ölüm önümüzde hepimizin geçit büyük tehlikeli geçit olarak en büyük tehlikeli geçit önümüzde ölüm Allah yardım etsin cümlemize ya Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ma ra'eytu manzaran illa al-majt Hiçbir manzara görmedim. Hiçbir şey edilecek, müşahede edilecek, görülecek şey görmedim ki ölüm ondan daha feci ve müthiş olmasın ki Resulullah bu sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi gördü. Miraç gecesi. Azapları gördü. Neleri gören bir peygamber olarak sallallahu aleyhi ve sellem. Ben desem, sen de bana dersin ki, sen ne gördüğünde ne konuşuyorsun dersin ve doğru dersin. Ama o kainatın efendisi olarak neleri gördüğünü düşünün. Ölümden ve feci bir şey görmedim diyor. Yani ölümü Mevla ona tabi gösteriyor. Kimin nasıl öldüğünü e Kur'an-ı Kerim zaten beyan ediyor ölümün şiddetlerini hadis-i şerifler beyan ediyor ölümün dehşetlerini ölüm var şimdi hepimizi bu ölüm böyle kovalıyor peşimizde dolaşıyor, başımızda dolaşıyor alacak kapacak bizi götürecek bir daha bu dünyaya dönüşümüz yok telafisi yok efendi hazretlerimizin şeyhi Ali Haydar efendi hazretleri kaddes sallahu aleyhi ve efendi baba tabir ediyoruz ona Allah Teala şefaatine nail eylesin. Sabahlara kadar kılardı, yatağa girmezdi. 120 sene ömür sürmüş. Bu ömür sektelerde geçirmiş, ibadetlerde geçirmiş, gece sabahlara kadar. Biz hemen yoruluyoruz. Bir iki gün, bir iki sefer bir şey yapıyoruz. Ay çok yaptım falan. Millet hiçbir şey yapmıyor. Ben ne kadar ibadet yaptım? Kabe'yi eskittim, setcâti aşındırdım zannediyoruz. 120 sene ömür, sabahlara kadar ibadet? Fakat Dövünürdü yani. Dizlerine vururdu. Başına musibet gelen gibi. Nasıl şimdi başına bir felaket gelenler vuruyorlar dizlerine ahva diyorlar ya. O da öyle dizlerine vururdu. Dövünürdü o demek yani. Ne diye? İki rekat namaz kılamadım diye. Ne anladınız siz bundan? Yani Rabbimin istediği şekilde iki rekat namaz. Şimdi namaz Kaç, birkaç haftada anlatmaya çalışıyoruz. Biz ne birkaç hafta birkaç sene de anlatırız Allah'ın izniyle. Anlatsak da ne anlatırız ki? Bir şey anlatmış olamayız. Namazın ilmi çok. Namaz din demek. iman demek. Ama namazla ilgili bu kadar fazilet, bu kadar müjde, bu kadar mükafat. Dinlediniz, duydunuz, daha duymadıklarınız var. Yazdık kitapta, okuyorsunuz, okursunuz. Bu kadar müjde var ama kime var? İnsan bunu sorması lazım. Açıyorsun hemen Firisten namaz kılanların efendim mükafatı bahsi. E, namaz kılanların e, mükafatı bahsinde e, senin canının istediği hoş şeyler var. Efendim, beş vakit namaz aralarındaki günahları ne yapar? Temizler. Şöyledir, böyledir. E, namazın bitmez tükenmez faziletleri var. İnsan hakikaten sahabeden birisi ne dedi? Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem farzları bana anlat dedi o da anlattı 5 vakit namaz i̇şte oruç hadzekat zaten hadzekat bazı şartlarla herkese taluk etmiyor şey, namaz oruç ekseriyeti ilgilendiriyor e zaten namaz herkes ilgilendiriyor oruç bazı kere da efendim düşebiliyor ben bunları yaparsam kimlerle birlikteyim nasıl olurum durumum nerededir sorunca, ne buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem? Men fe alâ zâkânem an nebiyyîn eusudîkîn Evet. Bu şartlar, İslam şartlarını yerine getiren ki burada zaten oruç herkese kolay geliyor. Ramazan orucunu tutmayan bulunmuyor. Elhamdülillah. Oruç oranı yüksek. Namaz, oruç, hadzekar. Bunları yapan peygamberlerle, sıttıklarla beraberdir buyurdu. Peygamberlerle sıttıklarla beraber. Adam müjdeyi aldı, seyindi, gitti. Bu müjde yerindedir. tabii ki yerindedir. Ama şimdi namaz. Bunun başında birincisi namaz geliyor. Zaten orayı geçemeyen orada kalıyor. Öbürlerinin hiç geçemiyor. Burada bazı şartlar var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Seyidübillah. mü'minûn. Muhakkak felaha erdi. Felah Türkçeleşmiş. Kurtuluşa erdi. Umduğunu buldu. Korktuğundan kurtuldu. Kimler? El mü'minûn inananlar. Allah'a ahirete inanmayan, iman şartlarını tasdik etmeyenlerin kurtuluş ümidi var mı? Asla. Kim olursa olsun, Allah'a imansız giden, şirk üzere gidenin kurtuluş ümidi yok. Peygamber babası da olsa, annesi de olsa, eşi de olsa, çocuğu da olsa, bak bir peygamberin en yakınlarından alıyoruz konuyu, onlar bile şirk üzere ölmüşlerse, Nuh Aleyhisselam'ın Oğlu gibi, hanımı gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın babası gibi. Cennete girebilirler mi? Giremezler. Kurtuluş yücü göremezler. o elhamdülillah en büyük sermayemiz imanımız. Allah'a emanet olsun. Son nefeste nasip olsun. Kelime-i şehadetle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in ve resulü. <gülüyor> Bu kelime-i imanın alametidir. Bu iman değil ha. İman nerededir? İman kalpteki inanç. Yoksa bir insan kalbinde inanç olmadan bu kelimeyi söylese Müslüman olur mu? Olamaz. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Ne demek kalb ile tasdik? Kalp doğrulayacak. Ne demek? Allah'tan başka hiçbir ilah yok. E, Allah'tan başka hiçbir ilah yoksa Allah'tan başka efendim hüküm koyan, emir veren, yasak buyuran Yok. Dolayısıyla Allah'ımızın bütün emirlerini kabul ettim. tüm yasaklarına iman ettim. Kitaplarına iman ettim. Bunlar hepsi iman şartlarının içerisinde ahmetübillah'ı sayıyorsunuz. Evet. İnananlar deyince bunlar melhuzdur. Daima itibara getirilecek. Akla getirilecek. Öyle kuru kuruya iman, kelime-i getirdi, tamam oldu Müslüman. Değil. Neye inanıyorsun? Allah'tan başka ilah yok. Anh, Allah kimdir, sıfatları nedir? Allah'a bilmek lazım tabi. Allah inanıp da oğlu var dersen, kızı var dersen, haşa ortağı var dersen, Allah bana ne karışır dersen, Allah bu zamanda efendim bu, bu, bu, bu hükümleri, Allah'ın hükümleri, Kur'an'ın hükümleri bu zamana zemine uymuyor dersen bu eşhedü illallah bozar mı? Bozmaz olur mu? Onun için imanı defaatle çok derslerde anlattık ama her seferinde söylemek gerekiyor. İman Allah Teala'nın bütün buyurduklarına, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bütün duyurduklarına kayıtsız, şartsız, şeksiz, şüphesiz inanmak. Zamandı, zemindi, şartlardı. Şuydu, buydu, şerh koyamazsın. İstisna yapamazsın. Acaba diye bir şek şüphe bulunduramazsın, barındıramazsın. Bu imanla bağdaşmaz. Bunu dersler boyu konuşmak lazım yine. Şimdi müminler kurtuldu. Tamam, ben iman ettim, kurtuldum. Ama dur bakalım şimdi hangi müminler? Bu kadar müslümanım diye piyasada dolaşan var. Mevla Teala sıfatlar koyarak bunları ayırıyor. Ellezînehum fî solâtim hâşiûn. O müminler ki namazlarında, namazların içerisinde huşu edicidirler. E şimdi ilk madde ondan sonra devam ediyor. Onlar da çok önemli maddeler. Tek tek ele alınması, vaaz edilmesi, konu edilmesi gereken ve evvelce de mevzu ettiğimiz konular. Ama ilkinde zaten takılıp durmamız lazım bir defa. Orayı geçtik mi de nereye geçelim şimdi? Zaten namaz kılanlar buyurmuyor farkındaysanız. Çünkü namaz kılmayan bir Müslüman düşünülemez. Onun için hangi müminler derken namaz kılanlar buyurmuyor? Namazları içerisinde huşu edicidirler. Şimdi namazın içindeki bir vasıftan bahsediyor, bir sıfattan bahsediyor. Huşu Arapça. Bu namazın ruhu, bu namazın canı, namazın hakikati. Namazın sureti ne? İşte elimizi kaldırıyoruz, elimizi bağlıyoruz, kıyam ayakta duruyoruz, ruku eğiliyoruz, secde yere kapanıyoruz. Bunlar namazın sureti, görüntüsü, zahiri, şartları. Şimdi biz insan iki şeyden mevcut, var olmuşuz. Birisi beden, birisi ruh. Şimdi şu görüntüm benim gördüğünüz ne? Beden bu. Ruh hangisi? O anlayan, konuşan, size şimdi şeyden anlatan ruh. Şimdi oturduğum yerde dalsam, uyusam o anda sizin bir yaptığınız hareketi görür müyüm? Bir şey konuşsanız duyar mıyım? Neden? Bedenim burada duruyor ama ruhum gittiği için uykuda da ruh bedenden alınıyor. Ölümde de alınıyor, uykuda da alınıyor. E, ruh gittiği zamanda ne konuşulanı duyuyor? Ne işareti görüyor, hiç fark etmiyor. Gel sen böyle yapsan, bir şeyler bir şeyler uyanmadıktan sonra hiçbir hareketi fark etmem. Şu ruh gitti. Şimdi gördüğünüz nedir? Bedendir. Ama esas insan kimdir? Ruhtur. İnsan iki şeyden mürekkeptir. Bedenler ruh. Sen namazın da aynı böyle. Sureti var, hakikati var, görüntüsü var, gerçeği var, işkeleti var, ruhu var. Şimdi kıldığımız namaz bu rükû, secdesi Cemaatle kılıyoruz, doğruluyoruz, eğiliyoruz, kalkıyoruz. Bu namazın suret. Hakikati ne? Huşu. Gerçek namaz. Bize insanın nesi lazım? İnsanın ruhu lazım. Ruhsuz beden bize lazım olsaydı, mezarlar o bedenlerle dolmaz. Bedenden kimsenin işi görülüyor mu? İhtiyacı görülüyor mu? Ne konuştuğunu duyuyor, ne bir şey yarıyor, O dona alıyor. Bir de bu sefer kokacak ortalı kokuşturacak diye toprağa gömüyor. O zaman la salate temmetilla bil huzur. Huzursuz huşusuz hiçbir namaz tamam olmaz. Aynı namazın ruhu. Şimdi biz daha namazın dışını beceremedik. Bir de bunun huşusunu becermemiz lazım. E, lazım mı yani usta hakikaten? Lazım tabii lazım. Çünkü Mevlana buyuruyor, hangi inananlar kurtuldu? Namazlarında huşu sahibi olanlar. Şimdi biz hiç huşu diye bir şey anlamadan, duymadan, bilmeden nasıl kazanılacak, nasıl yapılacak şöyle bir iki rekat namaz kılmadan mı öleceğiz? İnşallah ölmeyeceğiz. İnşallah diyorum ama çokları ölüyor bu vaziyette. Ha? İki rekat. Bunun da yani kısaca hoca efendi bizim... zikrullah zikrullah dedi ya hocanın biri camide vaazında bizim Raif amca kalktı dedi ya hoca efendi bu sabah kahvaltısında mı yenir öğlen yemeğinde mi yenir hani bunu? Zikrullah ne demek dedi yani? Şimdi onun için kuşu kuşucan bana anlat. Hadis-i şerif bunu tarif ediyor. Ma'min Müslimin ihsinu'l-vudu, thumma rak'atayn, la ve kalbi, illa illa Çok hadis-i şerifler var. Farklı farklı lafızlar var, rivayetler var. Ben cem ederek toptan konuşuyorum burada. Bir Müslüman abdestini güzel alıp iki rekat namaz kılsa diyor. Ama o iki rekatı başlayıp bitirene kadar nefsiyle fısıldaşmayacak. Kendi kendine içinde pazarlık yapmayacak. Kendi içinde başka şeyler düşünmeyecek. Ne biz ona bir şey deyip bu ona cevap vermeyecek. O neredeydi bu neredeydi şu kayıptı bu ziyandı o zarardı. Ne kadar unuttuğum varsa zaten hepsi nerede hatırına geliyor? Namazda hatırına geliyor. Kaybın varsa namaza dur. Ama baksana ne diyor? İki rekat kılarsa. Efendim, e, hoca efendi ben namazda da bulamıyorum kaybımı. Sen, çünkü kendini kaybetmişsin de onun için. Sen şimdi o namazda tam Allah'ı düşüneyim diye bir bakalım şeytan nasıl getiriyor? Hani çünkü baktı ki adam iki rekat kılabilse. Bir adam iki rekat kılabilse ama o iki rekat Allah'tan gayrini düşünmeden kılabilse yüzünü, yönünü, kalbini, bedenini, ruhunu, suretini, siretini, hakikatini her şeyini o namaza yönlendirip çevirebilse mutlaka cennet ona vacip oldu diyor. İki rekat garantiledi diyor ya. 40 senede kılıyoruz da daha bir şey garantilediğimiz yok ya. İki rekatla Ama bu bir antrenman işidir. Bu bir alıştırma işidir. Sen öyle o kadar gazetelere bakarak bu kadar romanlar okuyarak o kadar reklamlar haberler seyrederek sokaktan da sağa sola müfettiş gibi teftiş ederek bakaraklar ondan sonra da Allah'a u dediğinde direktman huşvan nasıl geçeceğin ya? Nasıl geçeceğin? Onun eğitimi var. Tasavvuf ne? Rabıta ne? Murakabe ne? Müşahede ne? Adamlar Hele Nakşi tariki, İmam Zebidi bile, koca Mursaza Zebidi Hazretleri, bütün alimler, Halil Kari'ler, Mursaza Zebidler, marka adamlar. Bütün bunlar Nakşi tarikinin özelliğinden bahsederken, diyor ki, onlar namazın dışında huzur kazandıkları için namazdaki huşu zaten çok kolay oluyor. Adam namazın dışında bile Allah'tan başka bir şey aklına getirmiyor. Namazın dışında, namazın dışı kaç saat? 24 saat. Namazın dışı bu. E namaz dediğin kaç dakika? E tabi sen namazın dışını toparlarsan, içinde zaten hazır girersin yani. Hazırlıklı girersin. Sen zaten iki kadar durduğun zaman selam verene kadar da huşu nasıl olacak düşünene kadar selam veriyorsun zaten. Aaa bitmiş. O Allah'ın dostlarının o sözlerini duymuyor musunuz? Mektubatta İmam-ı Rabbana o sözleri o kadar okulur, dinlenir. Mektubat, mektubat. Efendi Hazretlerimiz çok alıştırdı milleti. Okuyorlar, dinliyorlar. Her tarafta konuşuluyor da. O nedir o? O ne diyor? ve bekabillah. Sen de diyorsun ki ne yemeği bu acaba? Allah da fani olmak, Allah ile vakı olmak halleri neden bahsediliyor? Zikrullah Allah'ın zikrine devam, Hepsi usulü var. Diyor ki Adam diyor, kalp diyor öyle bir hale geliyor ki Allah'a zikretmekten, hatırlamaktan dolayı Mevla'dan gayrı hiçbir şey düşünemez hale geliyor. Bin sene ömrü olsa diyor, bin senede bir kere Allah'tan başkasını hatırlayamıyor. Zorlasalar diyor, zorla zorla zorla yine o kalp onu kabullenmez hale geliyor diyor. Bu da diyor manevi yolda tasavvufta tarikattaki ilk adımdır diyor. İlk adım buysa diyor damla derinden haber verir diyor. El kadra bütün diyor. el el diyor. Tabii burada bizim ne ayak kalıyor ne her tarafımız çekiliyor. Bu hali kazanan adama namazda huşudan bahsetmenin bir lüzumu var mı? Namazın dışında namazın dışını toparlamadan namazın içini hiç toparlayamazsın. Allah'ın dostları namazlarında huşu ederler. Allah Teala Hazretleri onları met ediyor. Atı gereğimede vasıfları sayıyor. Ehzab suresine, vel müslüman vel vel sayıyor, müslüman erkekler, müslüman kadınlar, inanan erkekler, imanlı kadınlar, ibadet eden erkekler, ibadet eden kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, sayıyor, sayıyor, sayıyor. Vel haşi'ine, Huşu sahibi erkeklerle, huşu sahibi kadınlar. Allah'ı görüyor gibi yaşayanlar. Namazda, Mevla ile arasından perdelerin kalktığını, Bilenler, kullanmaza durduğu zaman, inna Allâh yansı bu ve cüvili ve cühab diyi sorardi malim Kullanmaza durduğu zaman, Allah Teala azizleri kendi cemalini, Allahımızın cemali, Allahımızın bizim gibi yüzü yok. Allahımızın cemali var, şekilden münezzeh. Allah Teala cemalini diyor, o kulun yüzüne doğru tutar, Projektör gibi. Ne müttes ediyor? Gözüyle sağa sola. Bakmadıkça kalbiyle de başka bir şeyler düşünmedikçe. Ne desene biz zaten onu bir o hale bir kere yakalayamadık ki. Ne zaman sağa sola bakıyor veya kalbinden başka bir şey geçiriyor o zaman Rabbimiz ne buyuruyor? İla men teltifit. İla gayrim minni. Ey oğlu diyor. Kime bakıyorsun, kimi düşünüyorsun? Benden hayırlısını mı buldun da ona yöneliyorsun diyor. Benden hayırlısını mı buldun? Anam mı benden gayrı? Babam mı benden gayrı? Karım mı? Kocam mı? Oğlum mu? Kızım mı? Gözünün yaşını silecek kim? Sana şifa verecek kim? Sana rızık verecek kim? Seni yaşatan kim? Seni öldürecek kim? Seni diriltecek kim? Cennet kimin? Cehennem kimin? Rahmet kimin? Böyle bir Rabbimizle hiç alakamız yok. Hiç irtibatımız yok. Münatebetimiz, ilgimiz, ilişkimiz yok yani. Bütün hareketlerimiz görüntüde kalmış. Bu suretten kurtulup hakikata geçmek lazım. İnşallah konuşmak da bir iştir. Hiç bu işleri konuşmayan, görüşmeyen, bu konuları yapmayan, dinlemeyen insanlar var. En azından elhamdülillah Rabbimiz bizi bu konuyu konuşan bununla dertleşenlerden ettiği için Allah'ımıza hamdü senalar etmemiz lazım. Çünkü neden? Adamın böyle bir ihtiyaçtan haberi bile yoksa o da kötü bir durumda. Derdini bilmeyene derman olmaz evladım buyururdu. Efendim baba. Yani ne demek? Hastalığını bilmeyene doktor da ilaç edemiyor. Gidiyor. Benim benim ağrım var. E ne ağrıyor? Her tarafım ağrıyor. E nereye bakacağım? Her tarafım ağrıyor. Bunun bir yerini bulacağız oradan oradan tutacağız. Tahlil yapacağız. Gideceğiz yani. Şimdi insan senin derdin var mı? Var. Nedir? Namaz kılıyorum ama bir iki rekat daha Allah'a görür gibi huşu üzere iki rekat namaz kılamadım. Ha senin derdin bu şimdi bakalım. Derdimizi bilelim. Teşhisi yapalım. Tecavi yöntemleriyle bunun çaresine bakalım. E sen televizyonun önünde namaza durarsan namazda geçiyor bu taraftan da dizinin en heyecanlı noktasına kalmış. Oradan yaşlı nene bir tanesi varici, idi. Hepten televizyona doğru kılar idi. Fark etmez fark etmez. Siz açın. Ben kılarım. Ya olur mu falan. Bir tanesi de yan odaya giderdi. O da diyor ki, sesini açın biraz. Yan, yan otaya gidiyorsun da sesi aç, Kapat diyeceğin yerde. Şimdi buna manileri ortadan kaldıracaksın. Engelleri ortadan kaldıracaksın. Ondan sonra yardımcılarına artıracaksın, işe bakacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seccade serdiler. hane adetlerinde ev evinde. Seccade bir şal. Böyle bir şal, bez. Namaz kıldı. Namazdan sonra ne buyurdu? İnne hazel gayb elhani an salati buyurdu ki bu şalda kırmızı kırmızı çizgiler var böyle çizgili bir desenli bir şey bu beni namazda meşgul etti bunu bir daha önüme sermeyin buyurdu kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile görüşüyor vahiy geliyor ya diyor ki bu çok desenli çok şekilli e şimdi camilerde bir çiniler bir bilmem neler, bir şeyler adam zaten çinideki külleri saymaktan rekatı şaşırttı ya Öyle bir cicili, bocalı, boyalı şeyler yapılıyor ki, meşgul edici şeyler. Seccadelerde o öyle bir desenler, öyle bir şeyler, adam, zaten, adam oradaki şeyleri sayıyor. Kimisi ilmiğini sayıyor, kimisi ipliğini, çeşincini sayıyor. Kimisi bile böyle yokluyor, bakıyor, el alısı bu nedir falan. Kimisi önündekini görüyor, kimisi arkandakini de görüyor. Böyle arttan bakıyor demek ki. O da öksürüğünü duyuyor bilmem ne. Bir adam diyor safa durduğun zaman sağında kim var, solunda kim var bilirse diyor huşu sahibi değildir. Ne sağ solu ya? Arkaktakini mi biliyor adam? Adam diyor, Ben onu öksürüğünden tanırım diyor. Arkadan o geldi mi hemen anlarım camiye diyor. E sen ne işin var ki onunla? Mevla'nın huzurunda huşu sahibi kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Sahabe-i Kiram'dan bir zat anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mutarrif İbni Abdullah radıyallahu anh dedesi Şikhir sahabe-i Kiram'da ne isimler var? Şikhir radıyallahu anh dedesi. Ondan ifade ediyor. Şahinat Efendisi diyor, mesciddeyken namaz kılıyordu, kıyama durdu. Ben de mescide girdim, yanına yanaştım diyor. Baktım ki Allah ﷺ'ın Mescide ve ve li ki aziz Mirjeli, mübarek göğsünde diyor, tencere kaynaması gibi fokur fokur Allah korkusundan böyle ses geliyor, içinden. Aşağıdamsız buyuruyor, Rabbı Allah ne akne, hiç muvizzal diye aziz ün ki azizir <gülüyor> Mirjeli, hatta akne hiç muvif, bazı Mescitte evde namaza durduğu zaman mübarek göğsünden öyle sesler çıkardı ki diyor Medine'nin sokaklarından işitilirdi. İbrahim aleyhissalatu vesselam Halilurrahman, boşuna olmadı Allah'ın dostu. Namaza durduğu zaman diyor, bir rivayet bir mil, bir rivayet iki mil uzaktan kalbinin çarpıntısını sesi işitilirdi diyor. Adamlar nasıl namaz kılıyorlardı? Sahabe-i kiram öyle. Peygamberler öyle. Salavatullah ala nebiyyina alim ve cimurin. allah Teala. Nebules'e azeyüllillah. Festecebna lehu ve veebna lehu Yahya ve aslahnâ lehu zavge. İnnehum kanû yuşâri'ûne fil gayrâti ve yed'ûnena râhben ve râhbâ. O peygamberler hayırlara koşuşurlardı. Hem korkarak, hem umarak, korkuyla ümit arasında bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı huşu sahibi kullardı. Peygamberleri huşu sahibi olarak methediyor allah Teala. Onun için sahabe-i kiramın huşu, ulemanın huşu, Batlar açılmış. Salatül haşi'in, huşur sahiplerinin namazları diye vasıfları anlatılmış. Şöyle iki rekatta bize nasip olmadan alma canımızı ya Rabbel alemin diye dua etmek lazım. Çünkü öyle iki rekat nasip olsa cennet vacip oldu. Ve günahlar bağışlandı. Mahfiret oldu. Şimdi ne dedik? Müjde çok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kamsu salavat.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 Onları yapma imkanı biraz daha fazla. Ama o huşu da tamamlarsa kaydığı ile en Allah'ın bu kulu affetmesi Allah üzerine bir hak olur diyor. Allah üstlenmiş olduğu bir söz olarak kimse bana bir şey vacip edemez, beni zorlayamaz ama ben söz veriyorum bunu affedeceğim Allah diyor. Ama şimdi bu kadar müjdeye bir şart o şartların arasında huşu şartı geldi. Bu nasıl tamamlanacak şimdi? Enes İbni Malik hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim namazları vaktinde kılarsa bu vaktinden çıkaranlar hakkında çok tehditler var. Çok tehlikeler var ki namaz kitabında bunlara özel baplarda ben burada çoğunu anlatamadım. Ne zaman nerede anlatacağım? Diyorum size kitapta üç yüzü aşkın hadis-i şerif ve rivayet var. Yüzlerce ayet-i had hadis-i şerif var. Bunların hepsi bir derste, iki derste, üç derste konu edilmesi mümkün değil. Ancak önemine temas ediyoruz, dikkat çekiyoruz. Vakitlerini geçirmemek hususu özel bir bab. Kaç bab var o hususta? Allah muhafaza buyursun. Çok azabı var, çok tehdit var vaktinden geciktirenlere. Allah Teala öyle sıhhat versin, öyle afiyet versin, öyle kuvvet versin. Hiçbir namazı vaktinden geçitmeden ölmek nasip etsin. Amin. Hiçbir namazı, bir vakit namazı. Namaz için yaşayalım. Ve namaz için yaşadığımızın farkında olalım. Namazsız hayatın manası yok. Allah Teala'ya secde etmeyenin hiçbir işinde hayır yok. Nefesleri onunla alıyoruz, veriyoruz. Onun nimetlerine gark olmuş olmuşuz. Bu kadar nimetler içerisinde olduğumuz Rabbimiz dünya ve ahiret saadetimizi temin için, yine bizim karımız için. Allah kardan zarardan münezzeh. Bize bu namazı emrediyor. Ya bunu zayi etmeyelim. Bak Vakti ne kılacak? Abdestleri güzel anlayacak. Abdest Risalesi daha evvelce yazdık. Onda da ne kadar ilimler var? Merak edip de okuyanınız var mı acaba? Şöyle sünnet veçi üzere bir abdest almak için neler yapmak lazım? Düşünen var mı acaba? Bu abdest de ayrı bir iş. Yalap, şalap, patır, gücürü. Bir abdest yahu. Adam ben elimi yıkayana kadar abdesti alıyor çıkıyor ya. Şap! Suyu bir vuruyor. Neresine gittiği belli değil. Ne kadar kuryer kalıyor. Ne kadar kuryer kalsa farz uzuvlardan abdesti olmaz. Güsülde bütün beden. İğne ucu kadar. Ya. Tırnakların efendim kesilmesine riayet yok. Bir yerine bir şey yapışmış mı? Bakan yok. Eden yok. Hele abdest uzuvları daha kolay tabi. Güsülde iş daha zor. Abdesi güzel alacak. Sünnet üzere alacak. Kuryer bırakmayacak. Ve etemmele ha kıyam ha. Kıyamı tamamlayacak. Ayakta düzgün duracak. Ve ha Gel bakalım şimdi. Kıraat. Yani ne demek? Okunacak sureler. E bir Fatiha-i Şerife. Ondan sonra ne var? Bir sure-i celile. Artık illa sure olması şart değil. Ayette olsa oluyor. Ama bunu harfleri düzgün çıkararak manayı bozmayacak şekilde namaz caiz olacak kadar illa Kuru gibi efendim düzgün okumak şartı yok. Okuyamazsın zaten mümkün değil. O çok eğitim ister. Ama namaz olacak kadar diyoruz. E insan e, beni dinledi adam birisi beni dinledi senin namazın olur dedi. Ama seni dinleyen senden beterdi. Nasıl olacak şimdi? Sen şöyle bir orta adam bulalım da hakemlik yapacak. Ona bir sen oku bakalım. bir fatiha bir inna e'attayna bi kul huvallah Sırf inne atayna bilse bile olur namaz da her reketle aynısını okusa da olur hoş namaz. Ama ya bir Fatiha bir inna a'atayna bir kulhü Allah. Bu ne olacak ya? Sakallı sarıklı adamlar. Bir zaman bunun üzerine durduk şöyle bir sabah eğitim yapalım herkes bir şey yapsın dedik. Epey seneler evvel ben eskiden beri uğraşırım böyle milletle. Milletle ben de uğraşır. Ayrı dava. Bir dedim düzgeltme yapalım şudur budur. Hadi 5-10 beş, beş, kişilik gruplar. O öyle camiyi doldurduk grup grup. Kafa göz yarılmadık kalmadı ya. Harfler kırıldı gitti yani. İnna tayna diyor adam. 50 senede böyle kılıyorum diyor. Ben şimdi bunu eğ tayna nasıl yapayım diyor. aynı çıkaracak, aynı çıkartmak için ameliyat lazım diyor. Eğ bayna diyor. Eğ bayna Diyemez ki eğ. Tayna diyor ki diyor. Öbürü kulfu Allah ya. Kul Allah diye bir şey Kur'an'da yok. Kul hüvallah hü. E hü -hü diyemiyor adam. Ya buraya takacak, ya bu boğaza takacak. ham mı yapacak, ne Allah, Bu sefer de bulmuş, Sü Allah diyor. Ya böyle namaz olmaz. Allah. E ben düzelteyim. Orada da morali bozuluyor biliyor musun bir de? Ya bırak diye, ya sen, ya sen. Ben kılıyorum oldu dedi. Bektaşı abdesti de kılıyorum oluyor diyor zaten. Bu olmuyor. Bak kıraatı diyor, hadis-i şerif. Taberani moce mefsatları var diyor bu hadis-i şerifi. Kıraatı şart koşuyor. Senden hafız ol diye Allah emretseydi, her rekatta başka bir sure emretseydi, her gün başka bir sayfa emretseydi, farz etseydi, mecbur etseydi, edemez miydi? Allah'ın hakkı değil miydi? Allah Kur'an indirdi. Bize emre, ezberlemeyi emredemez miydi? Bu kadar şeyler kafaya koyduk da Allah'ın kitabını okuyamıyoruz. Bu bize ar değil mi, zül değil mi? Ama kurban olduğum acıdı, kolay etti. Kur'an, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diyor. Çünkü bu farzdır. Kılamayan cehennemin dibini boylar. Onun için Allah diyor ki kolayınıza geleni okuyun. İnna atayı ben ee diyemiyorum. aynı çıkaramıyorum. E tamam. Öbür sureye geçelim. Yani illa şu sure diye şart koşmaması neden? Kolayınıza geleni okuyun diyor. Sana yarım sayfa bir sayfa şart koşmuyor ki ya. Bir satır ya bir satır. Bir satır yetiyor Kur'an'dan bir satır. Üç ayet oluyor bir satır. Bir ayette ediyor farz miktarında. Ne olacak yani? Ama bunu da yapmamaya direnen ne olacak? Namaza önem vermeyeni Allah değer vermez. Ne dünyada ne ahirette rast gelmez. Çok kolay. Ama çoğunuz burada dinliyorsunuz yine bildiğiniz gibi kılıyorsunuz. Bildiğiniz gibi Mikail amca Allah rahmet etsin onun işte, talim tecid bir şey öğrenmemiş. Küçüklükten tabii adam ne yapsın? Cahil yetişmişler. Onu çok itiraf ederdi yani. Ama kolayını bulmuştu. Ne yapıyordu? Cemaat hiç namaz kılmıyordu. Nasıl olsa hocanınki kurtulur diyordu. Adam hep imamla kılıyordu. İşte uyanık adam. İşte kurtuldu. Ya. E bu sefer cemaata da gittiğin yok. E ne olacak şimdi? Kıraatın bozuk. Bir de kendi başla kılıyorsun. Ve huşuğu aha geldi. Bak abdest şart vardı. Kıyam, kıraat, ne gel? Huşuunu da tamamlarsa. Huşuğu ne? E, görünüş olarak sağa sola bakmamak, sallanmamak, çok hareket yapmamak. Bunlar görüntü olarak huşu. Secde yerine bakmak, ayakta secde yerine bakmak. E, Rukuda e, ayaklarını sırtına bakmak, üstüne bakmak. Secdede burnunun ucuna bak. Secdede gözünü yumma. Gözünü yumma secdede. Secdede burnunun ucuna bakacak. Ondan sonra zaten secdede bir yere bakacak kadar durmuyorum ki yani. Koydur kaldır yani hiç. Nereye mi bakacağım? Ondan sonra efendim teiyyatta göbeğine bakacak. Göbeğin üstüne kucağına diyoruz ona. sağ selam verirken sağ omzunun üstüne. Ne sağ omzunun üstüne? Kapıya kadar. <gülüyor> Kim varsa sola selam verirken sol omzunun üstüne. Namazda bakılacak yerlerin sınırı böylece çizilmiş. Ebu Hureyre radıyallahu an vefat ediyordu. Tam vefat edecekken böyle yanına gelmişler, ziyaret ediyorlar. Hasta artık ağırlaşmış. Ek iduni, ek iduni. Oturtun beni, oturtun beni dedi. Zorlan oturttular, ölüm döşeğinde. Dedi Resulullah'ın bir emaneti var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Ebu Hureyre kadar da daltan, yayan, anlatan daha bir sahabi yok yani. O kadar hadis rivayet etmiş. Ama yine bir taneyi gizlemiş yani, bırakmış son dakikaya kadar. Artık dedi ki bir emanet var onu da demeden ölmeyeyim dedi. Feeda sallaytum felati Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken sağa sola bakmayın. La salate limultefit. Sağa sola bakanın namazı yoktur. Ama felem testu Buna güç yetiremezseniz o zaman Her namazlarda bari çok titiz olup da nefse şeytana yenik düşmemeye gayret edin. Yani şimdi sünnetler var, nafileler var, müekked sünnetler var, gayri müekked sünnetler var. Ama hiç olmazsa diyor bak dikkat edin. Yani nafilene her sen şimdi dercin ki hoca dedi ki sana nafilede tas ona bakılır. Öylem dedim şimdi ben. Resulullah öyle mi buyurdu? sallallahu aleyhi ve sellem. öyle mi dedi? Radıyallahu anh. Ya ne yanlış anlayışlı adamsın. Hemen tersen anlıyor ya. Bak, bari farz namazlar, çünkü farz namazlar rekat sayısı az. Bari farz namazlarda ne yapmayın? Yenik duruma düşmeyin. Hocanın kıldırdığı yere ne deniyor? Adı ne? He? Zaten siz onu da şaşırtıyorsunuz bazen. Minber, mihrap, kürsü hep karıştırıyorsunuz birbirine. Ya. Neresi minber, neresi mihrap? O hocanın kıldırdığı yer mihrap. Kur'an'da geçiyor. Mihrap ne manaya geliyor lügatı açsan baksan? Harp yeri. Yani hocanın derken, sen de geçsen oraya, işte namaz kılınan yerin adıdır o. Harp yeri. Ne alakası var? Ne alakası var? İşte, en büyük harp, nefisle, şeytanla en büyük savaş nerede patlıyor? Namazda kopuyor. Harp yeri. Çünkü, sen bir şey düşünmeyi, sırf Allah'a düşünmek istiyorsun. şeyden da sana 40 sene aklına gelmeyecek şeyleri getirerek namazını bozdurmaya, rekatını şaşırttırmaya seni Allah'tan gafil etmeye çalışıyor. Böyle bir cihat ve harp namazda patladığı için kıldır, hocanın kıldırdığı yere, insanın namaz kıldığı yere ne diyor? Mihrap, harp yeri. Allah kazananlardan eylese. Ama ben diyorsun ki hocam ben daha hiç öyle bir şifte yok harp mark. Niye şifte yok? E baştan yeni ki. Harp yapmak için adamın biraz dikine durması lazım. Herif dayağı dediği gibi vuracağım ama dikine duramayırım dedi yani. E şimdi adam bir kere ayağa kalkamazsa düşmana ne oluyor, ne yapıyorsun diyemedikten sonra zaten pestili çıkmış adam diyor. Sen mihraptan bahsediyorsun ama bende harp diye bir şey yok. Sifte yok yani. Harp edebilmek için bir de ama Kendine bir gelmek lazım. Bir ayağa durabilmek lazım. Onun için Ebu Hureyre son dakikada ne diyor? Bu hadis emanetti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bende. Onu da size duyurayım diyor. Bari farzlarda dikkat edin. Bari farzlarda deyince öbürlerine dikkat etmeyin demek değil ama farzda o kadar dikkatli olun ki allah Teala ve Tekedez farzların hürmetine öbürlerini de tamamlatır inşallah. Dikkatli olalım. Bak şimdi yatsının farzına durulacak inşallah. Yine selam verince hatırlarsınız benim dediğim. Ya Allah, hoca ne demiş hakikaten namaz bitti ya vay aman. Ya e bu böyle ya. Yani. Milleti nasıl bilirsin demiş? Kendim gibi. Yani nereden biliyorum ki? Rukiyu al sucu da, rukiyu de tamam. O hususta da hususi bir kitap yazacağız. İnşallah. Tadil erken, tabii o rukiyu seydeden kalkışlar, o aradaki oturuşlar, orada e, sakinliğin miktarı, durmak, hızlı hareketlerden sakınmak. Onun ölçüsü var. Bunlar ayrı bir konu. yani çok önemli bir mesele. Bunları tamamlarsa, huşu şartı da geçiyor. Harajet veye beyla namaz biterdi. O namaz çıkar, bembeyaz, aydınlık, parlak bir vaziyette fimmle bir aile sema Hemen bu kıldığımız namaz var ya. Akşam çıktı inşallah. Zaten diyoruz. Sünnetini diyor, akşamın geciktirmeyin diyor hadis-i şerifte. Melekler hemen onu Mevla'nın huzuruna götürmek beklerler diyor. Sünneti iki rekat farzıyla birlikte hemen Allah'a yükselir diyor. Onun için sünnetin arasını diyor mesela. Şimdi yatsı kılınır kılınmaz inşallah parlak olur. Nurlu olur. Mubayet aydın olur inşallah. Nur gibi göklere çıkar ve füttühatle babus sema gök kapıları ardına kadar açılır. O namazın kabul olduğuna işaret olur. Hiçbir şey gördüğümüz yok. Haberimiz yok. Bitiyor. Ne çıkıyor hoca Ne çıkıyor? çıkıyor? Cemaat çıkıyor işte. Cemaat çıkmıyor. namazla çıkıyor. Mevla'ya yükseliyor. Mevla yukarıda mı? Haşa. Mekandan münezzeh. Ama kabul yeri sema. Gökler allah Teala'nın dua kabul yeri. Yoksa Mevla mekandan münezzeh? Tekul o namaz dua ediyor. <gülüyor> namaz biter bitmez diyor. Ey namaz kılan mümin! Sen beni muhafaza ettiğin gibi, koruduğun gibi Allah da seni dünya ahiret korktuklarından korusun muhafaza etsin. Namazın duasını aldın sırtın yere gelmez. Bu kadarla iktifa edelim. Adımızı çoğa sayın inşallah. Önümüzdeki derslerde daha uzun konuşmaları Allah Teala nasip etsin Rabbimiz cümlemizi. Gaflet uykusundan ikaz eyleyip